ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في bir hafta aradan sonra İmam Nevevi Ebu Zekeriya İmam en-Nevevi riyaz Salihin adlı bu kitabını, hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Derse böyle bir soruyla başlayalım. i̇mam Nevevi hadis alanında yazmış olduğu başka bir kitap veya kitapların ismini bize kim zikredebilir? Ne kadar tanıyoruz i̇mam Nevevi'yi? Kim? Evet kim atılıyor? İmam-ı Neveli'nin kırk hadisi diyor Kasım kardeş. Evet. İmam-ı Neveli rahimahullah'ın yazmış olduğu bir 40 hadis var. Başka? İmam-ı Neveli'nin hadisle alakalı hangi kitabı var? Müslüm'e yazdığı şerh. Evet. İmam-ı İmam Müslüm'ün sahihine <gülüyor> yazmış <gülüyor> olduğu ne var? Yazmış olduğu bir şerh var. Bu da çok meşhur bir kitap. Başka? <gülüyor> El-Evkâr.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 e, lakaplar takmasına, kaş hareketiyle, elleriyle seni işaret etmesine ne yapma? E, gocunma, bundan hayıflanma. Bil ki sen tek başına da olsan doğru hak üzerineysen bir cemaattin. İmam Nevi Rahimahullah o baptan sonra bizlere babul muhafazati alel a'mal İşte bu amelleri ölçü içinde işleyeceğimiz, işlememiz gereken, muhtedil, muktesit olmamız gereken amellere muhafaza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 Onların diyor üzerinden bir süre, bir müddet, uzun bir süre geçtiği zaman, geçtiğinde, o ehli kitap, فَتَالَ عَلَيْهُمُ الْاَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpte ne oldu onların birden? Kasılaştı. Yani kitabın ilk indiğinde, kitapla hemhal oldular, kitabı okudular. فَلَمَّا Tala عَلَيْهُمُ الْاَمَدْ Üzerinden bir süre geçince, belli bir müddet geçince, takafet kuluhum. Birdenbire baktılar ki kalplerin olmuş ehl kitabın. Kap, kas katı vermiş. Burada biz müminlere dönemek uyarı var. Yani diyor allah Teala, allah Teala'nın zikri, bunun en başında Allah-u Teala'nın kelamı, kitabı geliyor. Bunun, buna karşı, bunu işittiğinizde ve size indirilen, gönderilen hak, hakka karşı hala kalplerimizin yumuşama ve ürperme ve korkma zamanı gelmedi mi? Yıllarca yaşamışız, yıllarca e, bu yer üzerinde hayat sürüyoruz, ama yani kalp hala ne? Vücudumuzda bir et parçası olarak geziyor. Onun başka vasıfları da var, özellikleri de var. İşte onun vakti gelmedi mi diyor Allah hala? Velaya kulumuk ellediine aamen, uğturup kitap, kendilerine kitap verilenler gibi de olmasınlar. Onlar ki, fatih aleymul emed, kitap indir, <gülüyor> onlara kitap indirildikten sonra, kitap geldikten sonra, uzun bir müddet süre geçince, da kaset kulu buhum, ne oldu onların? kas katı kesili verdi katı oldu. Ve kesirun minhum fasikun ve onların birçoğu da nedir? fasıktırlar Haktan doğru yoldan satmış olan insanlardır. Yine Allah bana buyruk ayeti kerimede vakafayna İsa Allah ayetin başına diyor ki, bizlerce bir çok ne yaptık? Rasuller gönderdik. Ve o rasullerin akabinde ardından vakafayna bi İsa bin Meryem Meryem oğlu İsa'yı ne yaptık?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 Maa ketebnaha aleyhim. Çok yani ilginç bir ayet aslında. Diyor ki bu insanlar İsa'ya uyan insanlara Allah Teala ne yapmış katlerine? İsa'ya olan bağlılıklarından dolayı rahmet ve merhamet duyguları vermiş. Diyor ki Allah Teala, "Ve ruhbaniyatan ve ruhbaniyete itteda'uha, aleyhim." Ama birden bire bu adamlar ne yaptılar? Bizim onlara indirmediğimiz, onlara göndermediğimiz bir ruhbanlık ortaya çıkardılar. Allah'ın emretmediği hıristiyanlarda onlardan istemediğini çıktı ortaya birden. Bir ruhbanlık ortaya çıktı. Niye yaptılar bunu? İlle teghi arızvanillah. Allah'ın rızasını kazanmak için. Yani bugün bakın şeye. İslam ümmetine yani bu ayet Allah Teala ehli kitaptan bahsediyor. Hıristiyanlardan bahsediyor hususiyetle. Ona İsa'ya uyanlardan bahsediyor hususiyetle. Ama bu onlarla sınırlı değil. Aynı şeyi bugün al, bu ümmetin içinde bulunan tasavvuf tarikatçılara uygula. Yani allah Teala'nın indirmediği, geçen sohbetlerimizle bahsettiğimiz bir sürü ne var? Ruhbanlık. Kalıntıları, eserleri var. allah Teala Teala'ya emretmemiş. insanlara etten, sütten, hayvan ürünlerinden uzaklaşıp kendilerinin nefslerini terbiye etmelerini. Bu ruhbanlık. Ve ruhbaniyeten ittedeuha ne كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Biz bunu istemedik onlardan, bunu yazmamıştık onlara. اِلَّا اِبْتِغَاءَ رِضُانِ Onlar ama bununla, bunu ağrımda bir sayısından, bunun niye ortaya attılar, niye çıkardılar? Allah'ın rızasını kazanmak. Ya bugün de diyor öyle, biz Allah'ın rızasını kazanıyoruz, kötü bir şey yapmıyoruz ki. ara رَعَوْحَ حَقَّ رِعَيَةِهَا Diyor ki Allah sonra, buna rağmen, yani bizim emretmediğimiz bu ruhbanlığı ortaya çıkarmalarına rağmen, uydurmalarına rağmen فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ <رِعَيَة> ya, Bunu bile hakkıyla ne yapamadılar? Gözetip koruyamadılar. Yani bunun üzerinde bile devam edemediler. Allah'ın indirmediği ruhbanlığı, Allah'ın indirmediği olmayan bir sürü bidatı çıkarttılar. Bu çıkardıkları şeyin üzerinde bile ayakları sabit kalmadı. Bunu bile ne yapamadılar? Koruyamadılar. Yani i̇nanın allah Teala'nın selamını şöyle bir alın. Bugünkü İslam ümmetine şöyle bir uygulayın. Birçok insan var bakıyorsun ki bir sürü şeyler uydurmuşlar. Ruhbanlık gezinin bir saatinde kalkıp ben diyor beş bin kere Allah diyeceğim. Allah, Allah, Allah, Allah. Nereden çıkardın bunu? Peygamberin sünnetinde var mı? Yok. Allah'ın kelamında var mı? Yok. Sahabenin amelinde var mı? Yok. Eee nereden çıkardın? Ya işte eşek en az günde bu kadar fikir çekiyormuş. Ben de bu kadar ne yapmam lazım? Şu ruhbanlık. Ruhbaniyefen iptada'uha marketebinden alehim biz bunu istemedik diyorlar ha. Onlara yazmadık bunu, faskılmadık. Onlar da yapan adama sorduğun zaman ne diyor? Allah'ın rızasını istiyorum ben onun için yapıyorum bunu. Değil mi? Velibtıdar <gülüyor> <gülüyor> Ama belli bir süre sana bakıyorsun ki onu da ne yapmıyor? Uygulayamıyor yani. Hayatının bir döneminde yapmaya başlamış, sonra birden kesilmiş. Cenar <gülüyor> auha hakkı ayatiha. Bunu bile hakkıyla napamadı. Gözetemedi.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 Allah Teala'nın en sevdiği amel az da olsa devamlı, devamlı olanıdır. Az da olsa devamlı olanıdır. Wa'bud rabbek hatta ya'tiyakal-yakîn. Yine buyuruyor ki Allah Teala, "Sana yakin ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et. Rabbine ibadet et." Hatta peygamber bazıları "İza faraghta sanb" Ne Eğer sıraktı, tançab. Kim açıldı bu aydin? Malign şöyle, lım nşr. Lafı sızdırac. Suresin suresinin bir bölümü. Eğer sıraktı, boşaldığın zaman, yani bir işten eline teli çektiğin zaman, bir işi bitirdiğin zaman, tançab. Ne ol? Yorul. Yani başka bir işle meşgul ol. Birçok Seleften alim bu ayeti nasıl tefsir edici? Şimdi bu ayetten biz ilk okuduğumuz an ne anlıyoruz? Yani, e, şey yaptığın zaman, bir işi bitirdiğin zaman veyahut da bir dinlendiğin zaman ne yap? Akabinde yorul. Selef diyor ki yani bir ibadetle meşgul olup yorul, bir ibadetle meşgul olup onu bitirdiğin zaman, ondan feragat ettiğin zaman yani onu bitirip yaptığın zaman sansap, oturma, amelene at, devam et ve yorul. Yani istimral et sürekli ol. Burada İmam Nabi Aleyhisselam ilk hadisi nakletmiş Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'a'nın rivayet etmiş olduğu hadis diyor ki Vakân ahab bu dini ileği Aleyhisselamı mı bize Ayşe radıyallahu bu dini onun diyor din olarak sevdiği en hoş en güzel şey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 az da olsa bir şey yaptığınız zaman, belli bir süre sonra ne yapmış oluyorsunuz, başarıyı elde etmiş oluyorsunuz. Bu böyle yani, her gün iki sayfa, üç sayfa Kur'an okumayı kendine adet eden adam, belli bir süre sonra bakıyor ki Kur'an'ın yarısına gelmiş, bitirmiş. Diğeri de hiç okumuyor, aklına geldiğiçe oturuyor bir üç okuyor, ondan sonra bir bırakıyor, altı ay geçmiş üzerinden, hala üçüncü cüzde o. Ne yapmamış? Devamlılık yok çünkü, süreklilik yok. İbn Ömer'den Onur bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem "Men an hizbihi min el-leyl" Kim gece olan diyor zikrinden gece olan namazından uyursa ceza kelimesi arkadaşlar Türkçede eskiden kullanılmış mı? Hizb ahzap yani parti kelimesi buradan türemiş. Hizb demek yani bir kısım demekle şeyin kısmı, cüzü. Allah razı diyor yani kim gece kılmak istedi yahut devamlı olarak kıldığı hizbinden hizbinden namazının o bir kısmından uyur kalırsa ev an şeyin minhu yahut onun bir bölümünü kılamaz uyku çöker ise tekara'ahu mâ beyne salatil fecri ve salâtil zuhri yani uyuyup kalır sonra da o hizbini o zikrini, o birdini sabah namazı ile öğlen namazı arasında kılarsa Uyudun kaldın. Ondan sonra uyandın. Sabah namazını kıldın. O anda hatırladın ki sen gece ne yapmadın? Gece namazının bir bölümünü kılamadın. Diyor ki aleyhissalatü ve bunu diyor gece ile öğlen namazı arasında okursa bunu kutibelahu keennemâ kara'ahu minel leyl. Bu şekilde yapan kimseye sanki gece okumuş gibi ne yazılır?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 Ola ki vitir namazını kılmazsanız, gece kılamazsanız, uykuda kalırsanız, ne, yap, ne yaparsınız, ne yapmalısınız? Yani gece kalkarım diye yattım, kalkamadım. Bir baktım, salaydan okunuyor. Vitiri kılamamıyorsun. Onun nasıl kaza eder? Var mı onun heksini bilen arkadaş? Sabah namazının vakti girmiş, camiye gidiyorsun, sabah namazını kılıyorsun, namazdan çıkıyorsun. Gece mitriyi kılmadın. Şimdi gündüz güneş de doğdu, bir mızrak miktarı yükseldi. Mitriyi kılmak istiyorsun, gece uyup kalmışsın. Nasıl kılacaksın bu mitriyi? Çift kılacaksın arkadaşlar. Çift. Nasıl çift olarak kılacaksın? Eğer kendine geceleyin bir rekat vitir kılmayı adet edindiysen ve o bir rekat vitirden de uyuyup kaçırdıysan sabah onu kaç rekat olarak kılacaksın? 2 eğer adetin 3 rekatla bitir vitir namazını 3 rekat olarak kılıyorsan uyuyarak kaçırdığın o vitiri sabah kaç rekat kılacaksın? 4 eğer adetin 5 rekat ise vitiri 5 rekat kılıyorsan ve kaçırdıysan sabahleyin kaç kılacaksın? 6 7 kılıyorsan vitri 8. 9 kılıyorsan 11. 11. 9 kılıyorsan 10. 11 kılıyorsan 12. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Ne diyor Ayşe Radiyallahu Anh? كَانَ اِذَا غَلَبَهُ نَوْمٍ اَوْ min مِنَ الْلَيْلِ Yani bakın. Yani insanların efendisi dediğimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gelmiş geçmiş günahları Allah Teala'nın bağışlamış olduğu bu kul ne diyor?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 12 rekat olarak kılardı. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın adesi üzere ne yapardı? 11 rekat namaz kılardı. gece namaz kılardı. Onu kılmadıysa, kılamadıysa yahut on, o vitri kılamadıysa Ayşe Radiyallahu Anhan'ın bahsettiği üzere İmam Müslim'in rökayet ediyorlar ise uykudan dolayı ya hastalıktan, ağrıdan, sız, sızdan dolayı ne yapardı? 12 rekat olarak kılardı. Şimdi evden bir çıkıyoruz, kahvaltıyı yapıyoruz. Değil mi?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 Orada altı saat, beş saat vakit var. Onun bir saatini ilme ayır. Öyle değil mi? Ve düzenli olsun ve sürekli olsun. Tefsiri ayır. Hadisi ayır. <gülüyor> Üçüncü hadis. Abdullah bin Amr bin i As. Radiyallahu anh. Hatırlıyorsunuz bu zatı değil mi? Sahabeden bu zatı. Nasıl hatırlıyorsunuz onu? Neyi hatırlıyorsunuz? Kur'an'ı hatırlıyorsunuz. Kur'an'ı?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 Nasiyet ediyor aleyhissalatü vesselam. Sahabesine nasiyet ediyor. Şimdi bizden birisi, birisine gidip bize nasiyet et dediği zaman hemen aklına ne geliyor? E, Dünyevi şey, bak bunu böyle yap, bunu böyle sat. Burada bir hükkar var. Tamam mı? Bunu böyle yapıp, bunu alıp böyle yaparsan burada çok kazanırsın. Değil mi? Herkesin nasiyet dediği zaman aklına gelen bu oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem tutuyor Abdullah İbn-i bin İbn Ası. Diyor ki, falanca gibi olma Abdullah. O diyor geceleri namaz kılardı.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 Bu adamın adının ifşa edilmesine burada gerek yok. Çünkü meseleyle, hükümle bir ilişkisi, alakası yok. Yahut diyorlar bu ismi mübhem kılan, tahsis etmeyen, ismi açıkça söylemeyen kimse diyorlar Abdullah da olabilir. Yani ve selam ona demiştir. Falanca gibi olma derken o zatın ismini söylemiştir ama Abdullah İbni Amir az İbn As onu kendinden sonra gelenlere nakletmiyor. Çünkü dediğimiz gibi onu nakletmenin, onun ismini anmanın Burada ne yok bir? Gereği yok. Yahut diyorlar hadisin ravileri, Abdullah bin Amr'in aslan duyanlar ne yapmamışlar? Bunu aktarmamışlar. Bu nübhem isim yani ne demek nübhem isim? Sahtli. Yani saklı derken ismi saklanmış, gizlenmiş, kendisinden falanca bir adam, bir şahıs, bir zat diye bahsedilen isim. Hadisin metin kısmında olursa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 adının anıldığı bir yeri yakalayabilecek miyiz diye ciltlerde kitap okuyor alemler. Yani bulamadığı zaman da mesela Şekalbani o kadar araştırdım ettim diyor bu adamı ne yapamadım. Bulamadım. Kendinden öncekilere baktım diyor onlar da bulamamışlar. İbn Hacerler Rehebiler Bundan dolayı diyor hadis nedir? Zayıftır. Çünkü bulunmamış. Kim olduğu bilinmiyor. Yani Ehli sünnet vel cemaat dinini bu şekilde yaşıyor arkadaşlar hadis amel ameliz tatbik ediyor. Önce sahihliğinin sıhhatini arıyor. Dördüncü hadis, Ayşe radıyallahu anha قالت كان Resulullah şallallahu aleyhi ve sellem اذا فاتته الصلاة من الليل من وجعين او غيره صلا من النهار sintey aşara rak'a deminden okuduğumuz hadis. Bu İmam Müslim'e gayet olduğu hadis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 <gülüyor> Tek de şahit de kılabilirsin. İki, iki, iki de evet. kılabilirsin. Tabi yani iki, iki kılman daha uygun olur. Evet hemen diğer bab'a geçiyoruz. Diğer babul bab emri bil muhafazati alessünne ve adabihâ. İmam-ı nevil bakın. Hani dedi ki husn ı tertib, husn ı tasnif. Yani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 Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek. Bu konuda ne yapmak? Israrcı olmak, sürekli olmak. Yani bir gün öyle bir gün böyle değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri daha önce hani belirttiğimiz gibi dişimiz, azı dişlerimiz de sarılır <gülüyor> Ve <gülüyor> abdu aleyha <gülüyor> bin nevaciz. Azı dişlerimiz de sarılır o sünneti. ne yani, zamanında? Seleften birçok ilim ehlinin de dediği, Ali dediği gibi Peygamberi sünneti diyorlar. sefînet Nuh'un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtarır. Ve biz öyle bir dönemde yaşıyoruz ki gece karanlığı gibi Aleyhisselam dediği gibi gece karanlığı gibi böyle dalga dalga her gün insanları içine kaptırdı fitne. Buradan kurtuluş ne arkadaşlar? Onun bunun eteğine, onun bunun cübbesine onun bunun peşine takılmakla kurtulamazsınız arkadaşlar. Tek kuttuluş, tek çare. Allah Teala'nın da kitabında bizlere buyurduğu gibi. Oma ata kumur rasulu fekuzu o. Oma Resul kumur rasul. Rasul size neyi getirip neyi veriyorsa, onu ne alın. Fekuzu onu alın. Oma ne hakum anhu size, sizleri neyden yasaklıyorsa, sizleri neyden sakındırıyorsa duruyorsa, sen onundan da sakının, uzaklaşın.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 sıkı sarılmak ama o an sıkı sarılmadan önce bunu öğrenmemiz lazım bunu okumamız lazım Allah farabi buyuruyor ki o mayantik o anil hava o peygamber neyinden konuşmaz kendi hevasından arzusundan konuşmaz yani onun emrettikleri hevadan değildir demin giden hadis duydunuz diyor ya Abdullah la tekum misle fulan Abdullah falanca gibi olma diyor o diyor, gece namazını kılardı ama sonra terk etti. Bunu ona konuşturan Allah. Yani vahiyden konuşuyor. İn illa ruhyun yuha. Diğer ayette Allah Teala buyuruyor, "Kul in kuntum Allah." İlim ehli bu ayeti Ali İmran suresinin 31. ayeti arkadaşlar. İmtihan ayeti olarak isimlendiriyor. Sınav, sınav ayeti. Burada ne sınanıyor arkadaşlar? Sınanan kim? Sınanan iman eden bizler. Allah-u Teala bizi neyle sınıyor burada imtihan ediyor? Neyle? Sünnetle. Nasıl sınıyor? Diyor ki bakın ayeti iyi dinleyin. Şayet Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız herkes iman ettiğini söylüyor. Herkes neyi iddia ediyor? Allah'ı sevdiğini söylüyor değil mi? Allah'ın sevdiğin için namaza kalkıyorsun. Allah'ın sevdiğin için oruç tutuyorsun. zekatını veriyorsun. Birçok meşakkat gibi gözüken amelleri sırf onun sevgisi için, rızası için ne yapıyorsun? Yapıyorsun. Diyor ki allah Teala böyle bir iddian var. E, İddianınız varsa eğer de ki diyor ey Muhammed onlara Fettebi'uni yuhbibkumullah Bana uyun ki ey iman edenler, Allah da sizi sevsin. Yani, Senin Allah'ı sevmen mesele değil arkadaşlar. Mesela yani önemli olan sus. Nokta ne? Allah Teala'nın seni sevmesi. Herkes iddia Herkes İsa aleyhisselam sevdiğini söylüyor. Adamlar göz yaşı döküyor. İşte bugün Şiiler, Rafiziler görüyorsunuz. Ali'ye radıyallahu anh sevdiğini söylüyorlar. Onun adı anıldığında ağlıyorlar, hıçkırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Neyse. Ama ne kadar Ali radıyallahu anh'ı takip eden insanlar onlar? İddialarında ne kadar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 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُونَ Allah Teala sizleri ne yapsın? Sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. فَاتَّبِعُونِ <gülüyor> Hangi şartla? Bana uyun. Allah Teala diyebilirdi ya Kur'an'a uyun. Kur'an'a Kur uyun diyebilirdi. Kendisine uy uy uy uyulmasını emrederdi. Ama burada ölçü ney? Peygamberin öğrettiği sünneti öğrenerek ona tabi olup, ona itaat ederek Allah Teala ne yapmak? Yakınlaşmak. ayetin el davlunda diyor ki vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Ahzab suresi 21. ayette Allah Teala şöyle diyor. Lekat kan Resulullah da